Bosch, yaşam için teknoloji. Merhaba, German Watch ve New Climate Institute tarafından hazırlanan ve Cannes International'ın katkısıyla hazırlanan İklim Değişikliği Performans Endeksinin 17. değerlendirmesi yayınlandı. Endeks, en yüksek emisyona sahip Türkiye dahil 60 ülke ve Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği konusundaki performanslarını değerlendiriyor. Endeks toplamda küresel sera gazı salımlarının %90'ından fazlasından sorumlu olan 60 ülke ve Avrupa Birliği'ne sera gazı emisyonları, yenilenebilir enerji, enerji kullanımı, iklim politikası olmak üzere 4 kategori altında değerlendiriyor. Endeksin değerlendirme dereceleri çok yüksek, yüksek, orta düşük, çok düşük şeklinde sınıflandırılmış. Endekse göre iklim eyleminin Paris Anlaşması hedefleriyle, Uyumsuzluğu da göz önünde bulundurulduğunda performans değerlendirmesinde hiçbir ülke çok iyi sınıfına giremiyor. COP26'da 10 yeni ülke ve eyalet fosil yakıt arama ve üretimde kontrollü bir düşüşü savunan Kosta Rika ve Danimarka hükümetlerinin öncelik ettiği girişim olarak petrol ve doğalgazın ötesi ittifakı yani Beyond Oil and Gas Alliance imza attı. Kurucu üyeler Danimarka ve Kosta Rika'ya ek olarak Fransa, İsveç, İrlanda, Grenland, Quebec ve Galler de asil üye olarak katılıyor. Asil üye olmak yeni petrol ve doğalgaz arama izinlerine son verilmesini gerektirirken Kaliforniya, İtalya, Portekiz ve Yeni Zelanda'nın da dahil olduğu ikinci üyeler sübvansiyonları sona erdirmek gibi aşamalı olarak petrol ve doğalgazdan çıkış için çaba sarf edecekler. Ancak petrol ve gazın aşamalı olarak kaldırılması için bir bitiş tarihi vermeyen COP26'ya ev sahipliği yapan Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerse koalisyona katılma davetlerini reddetti. Duyuru hükümetlerin COP'ta ortaya koyduğu iklim hedeflerine ilişkin incelemeler sırasında yapıldı. Pek çok tartışma noktası arasında COP karar metninin kömürün aşamalı olarak kaldırılmasını hızlandıran dili ancak petrol ve gazdansa ne yazık ki hiç söz edilmiyor. Uzman kuruluşlara göre petrol ve doğalgaz üretimine sınırlı marayı 1,5 derece hedefine ulaşmak için temel önceliklerden biri olarak yorumluyorlar. Politika yapıcılarsa endüstri tarafından dikkate alınan Uluslararası Enerji Ajansı'nın net sıfıra ulaşmak için fosil yakıtlara yapılan yatırımların derhal sona ermesi gerektiği ve OECD enerji sektörünün 2035 yılına kadar tamamen karbondan arındırılması gerektiğini belirtiyor. Yani uçarı kaçarı yok petrol ve doğalgaz tarihe karışıyor. Glasgow İklim Anlaşması Birleşmiş Milletler sürecinde ilk defa kömüre atıfta bulundu. Ülkelerden 2022'ye de daha da güçlü iklim planları ile geri dönülmesi isteniyor. Paris Anlaşması kural kitabının en tartışmalı unsurlarını dönüm noktası niteliğindeki anlaşmanın yapılmasından 6 yıl sonra sonuçlandırıyor. Climate News'a göre gelişmekte olan ülkeleri dehşete düşürecek şekilde iklim tazminatı çağrılarını ise karşılamıyor. İklim krizinin kurbanlarına yardım edecek bir finans tesisi için bir teklif Amerika Birleşik Devletleri ve diğer zengin ülkeler tarafından reddedildi. Çin, Hindistan ve gelişmekte olan büyük ekonomiler için uzlaşma bu tür kısıtlamaların kalkınmalarını engelleyebileceği endişelerine rağmen 1,5 derece civarında bir dil kömür ve fosil yakıt sübvansiyonlarına karşı atılmış adımları kabul etmekte. Marshall Adaları'ndan Tina Stege genel kurul değişikliği ile ilgili derin hayal kırıklığını anlattı. Bu değişikliği en büyük isteksizlikle kabul ediyoruz. Bunu ülkemdeki insanların gelecekleri için bir can simidi olarak ihtiyaç duydukları bu paketteki kritik unsurlar için yapıyoruz dedi. Savunmasız ülkeler iklim değişikliğinin etkilerine yanıt vermek için finansmanı arttırma konusunda kademeli ilerlemeden duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Teknik yardım sağlayacak bir kurum ve kayıp ve hasar konusunda da bir diyalog ile yetinmek zorunda kaldılar. Geçen hafta Hindistan'ın 2070 yılına kadar net sıfırı hedefleyen ve metan emisyonlarını azaltmaya yönelik yaygın bir anlaşmayı içeren duyurular, geleneksel olarak temkinli olan Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel ısınmanın 1.8 derecede tutulabileceğine söylemesine yol açtı. Başka kurumlar daha dikkatli olunmasını talep etti. Climate Action Tracker'ın öngördüğü mevcut politikalar dünyayı 2.7 derecelik ısınma yoluna sokuyor. Bu da 10 yıl içinde güçlendirilmiş emisyon hedefleri eğriyi ancak 2.4 dereceye kadar bükebilir. Uzmanlar Glasgow'da üzerinde anlaşmaya varılan karbon ticareti kuralları bazı tarafların istediğinden daha katı olmasına rağmen hedefleri sulandırma riski taşıdığı konusunda da uyardı. Gönüllü karbon piyasalarının bütünlüğünü arttırmaya yönelik bir girişimin eş başkanı olan Rachel Kite, Şirketlerin ve ülkelerin sistemle oynamasını durdurmak için yapacak çok işimiz var, dedi. Gelelim ülkemize. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı nehil sazlığında yangın vardı. Bataklık olduğu için ekipler de müdahale edemedi. Yangının yerleşim birimlerine sıçramaması için ancak önlem alınabildi. Yüksekova'ya bağlı dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan nehil sazlığında daha önce de yangın çıkmış. Yangın iki saat içinde kontrol altına alınmıştı. İki gün sonrasında yeniden çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ekipler alan bataklık olduğu için giremedi bataklığa müdahale edemedi. Yangının yerleşim yerlerine sıçraması için önlem alındı. Jandarmada çıkış nedeniyle ilgili bir soruşturma başlattı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz.